Çetin Ceviz Otizm'e yönelik toplumsal savunma Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgar Merhaba 94.9 Açık Radyo'dayız. Bugün 20 Kasım 2019 Çarşamba günü. Çetin Ceviz serisinin ikinci programına başlıyoruz. Ben Deniz Yazgan. İkinci programım bugün tecrübeli radyo programcılarından öğrendiğim üzere üçüncü programından sonra daha az heyecanlı olacağım. Sesimin daha az söylendi. O yüzden bugünkü hatalarım için de tekrar tekrar özür diliyorum baştan. Biz aslında bu hafta otizmin beyni aksinden söz edecektik. Uzman bir nörolog eşliğinde, otizm uzmanı bir nörolog eşliğinde sorularımıza cevap verecektik. Ama dikkatimizi Aksaray süreciyle başlayan, Aksaray'daki olayla başlayan otizm tanımlaması silsilesi çekti. Bu tanımlamaların e, kimi zaman yanlış olduğu kanaatinde bulunduğumuzda yaşanan grup içi veya grup dışı taşlamayı, e, kelimeler içinde yaşadığımız kaybolmuşluğu ve yalnızlık kapsamında yaşanan korku nedeniyle azıcık da çekinerek bu haftayı otizm ne değildir'e adadık. Bu biz de kim diye soracak olursanız aslında biz kalabalık belki biz. Yalnızca benim sunuşumla gerçekleşmiyor bu program. Çünkü otizmle yaşama yönelik oluşturulan ve oluşturduğumuz sivil toplum kuruluşları ve temsilcileriyle gerçekleştirdiğimiz toplantılarda, buluşmalarda, görüşmelerde sanışıp dayanıştığımız coğrafyamızın çeşitli yerlerinden, illerinden fikirleri kulak vererek içeriğimizi oluşturuyoruz. Başlarken de bir selam etmiş olalım tüm dayanıştıklarımıza. Bu hafta otizm ne değildir dedik çünkü anlaşılan o ki otizmliği teşhis ve tespitte ya da otizmi belirlemekte biraz güçlük yaşıyoruz. Aksaray'da tipik gelişimi gösteren çocukların ailelerinin özellikle farklı gelişim gösteren ve otizmli olan çocuklara yönelik bir ayrımcılıkta bulunduklarını ve bu ayrımcılığın okullarında istememe şeklinde aksettiğini sağladık kendilerini savunuş şekillerinde çocuklarına zarar verebilecekleri olduğunu tüm Türkiye ile beraber öğrendik aslında. E, ayrımcılığa maruz kalan otizmli bireylerin ve ailelerin durumuna üzülen kişilerin, kurumların tepkilerini gördük bundan sonraki süreçte. Kimi zaman gazetecilerden, kimi zaman doktorlardan, il ve ilçe belediyelerinin sosyal medya hesaplarından isyan dolu tepkilerle de karşılaştık. E, peki... Bu noktada kime, neyi anlatarak nasıl tepki verdi bu kişi ve kurumlar? Bu önemli bir soru. Bunun tepki veren kişilerce tespiti de en az otizmi tespit etmek kadar zor sanırım. E, zor çünkü ortada yuhalandığı anlaşılan küçük çocuklar var ve bu toplumumuzun tepkisini çekmek için tek başına yeterli bir durum. E, zor çünkü özellikle ülkemizde Mağdur olmak çoğu zaman mağduru güzellemeyi ve yüceleştirmeyi de getiren beraberinde getiren bir durum. Yine zor çünkü otizm tam olarak ne ki? Tam olarak neden dolayı yuhalanda bu çocuklar? Bu noktada niyetimizin kimseyi kırmak ya da e, başkalaştırmak olmadığını tekrar hatırlatarak, bu sefer gerçekten başlayalım otizmin de olmadığını konuşmaya. Aslında sıklıkla gördüğümüz e, ve benim kaydırma hatası olarak adlandırdığım durumlardan biri otizmli dendiğinde akla Down sendromlu bireylerin geliyor olması. E, anne karnındaki çocuktaki 21. kromozomun çiftinde fazladan bir kromozom bulunması hali olarak genellikle açıklanıyor Down sendromu. ve Her 750 ile 1000 doğumda bir görülen bir vaka. E, Down sendromu ile otizmin Aynı anlama, eş anlama geldiğine yönelik bir kana olduğunu görüyoruz. E bu kapsamda ne olmadığıyla başlayalım? Otizm Down sendromu değil. E bu noktada tabii yanlışlık, yanlışlığa mahal vermek istemem. Çünkü 58 doğumda bir görülen bir otizm ve 750 ile 1000 doğumda bir görülen Down sendromu istatiksel e, doğru söyleyemediysem oransal olarak beraber görülebilir ve görüldüğü bireylerde bulunmakta. Ama bu noktada Down sendromu ve otizm ya da serebral palsi ve otizm aynı bireyde kombinasyonu konu olabilir ama bu birilerinin eş anlamı olukları anlamına gelmez. E, bu ayrıklığı belirtmekteki amacımız tabii ki de e, türcülüğü kutsamak değil. Ancak farklı anatomik, nörolojik ve çoğu zamanda sosyolojik neden ve sonuç ilişkisine konu olan farklılıkların e, farkını açığa kavuşturmak e, nite belki de bu aralar biraz moda kavramı olan farkındalığa erişim için önemli diye düşünüyoruz. Farkındalığı zikretmişken farkındalığın ne olduğu formül yolundan otizmin ne olmadığına tekrar varalım derim. Farkındalık Türk dil konumuna göre çok sade biçimde farkında olma durumu olarak tanımlanıyor. Farklı ise farkı olan, aralarında fark bulunan değişik ayrımlı olarak tanımlanıyor. Birçok özel ya da kamu kurumunun meslek kuruluşunun otizmi bir farkındalık, farkındalık olarak tanımlaması da bu yüzden belki de. Çünkü üstüne düşünüldüğünde otizmin bir farkındalık olmadığı belki anlaşılabilir durabilir ama e, geçtiğimiz günlerde küçük bir e, anketörlük e, çalışmasında, anketörlük maceram oldu. Ve e, bir kısmını sosyal medyadan bir kısmını yüz yüze gerçekleştirdim bu çalışmanın. Twitter ve Instagram ayağında kişilerin dürtüsel cevabının peşinde düştüm biraz ve yalnızca otizm farkındalık mıdır diye sordum. 205 kişi katıldı bu ankete ve 132 kişi, %60'dan fazla, %61, 162 gibi bir kısım evet cevabını verdi. Yüz yüze gerçekleştirdiğim ankette ise otizmi bir farkındalık olarak teşhis eden kişilere neden sorusunu sorduğumda 27 kişinin aslında farklıyı tarif ettiğini ve farkındalık zannettiğini gördüm e, Ve bu da bence bir kaydırma hatası oldu Ancak e, bu noktada benim enteresan bulduğum otizmin e, bir farkındalık olduğunu güzellemelerle nedenselleştiren kişiler oldu Çünkü e, şuna benzer cümleler duydum Onlar o kadar harika ve akıllı ki her şeyin farkındalar ee, bu noktada otizmli birey şapkamı taktığımda kardeşim Güneş'in konuşmayan bir otizmli olarak birçok şeyin farkında olduğunu biliyorum. Ee, hatta biraz daha romantik hissettiğimde bizi tiğe aldığını, tercih etmediği için konuşmadığını bile dilimin ucunda bulabiliyorum. Ee, ama yine bir otizm malumat vuruşu şapkamı taktığımda biliyorum ve anlıyorum ki Güneş'in farkında olmadığı birçok şey de var. Ee, tıpkı tanımadığı teşhistaş arkadaşları ve tanıdığı otizmli arkadaşları gibi. Örneğin trafik kuralları, ee, örneğin paranın satın alım aracı olması ve paranın satın alım gücü. Bunlar sosyal hayatta çok küçük ama çok hayati bilgiler. Ee, otizm spektrumunda bulunan ve birçok şeyin farkında olan bireylerin varlığını asla yatsımıyorum bu noktada. Ama bizim spektrumunda da cilvesi farklı farklı olması. Ee, bu noktada tabii şunu da söylemek gerekir. Ee, romantizm ve sert realizm öncülerinin ortasında bulunuyorum. Çünkü e, sert realizm ya da sert realistlerden bahsettiğimde şundan bahsediyorum. Biraz daha e, otizmli yakını olanlar e, hatırlayacaktır kendi deneyimlerini. E, çoğu görüşmede bir otizmli bire yakını olarak gerçekleştirdiğim çoğu görüşmede e, bana ya da e, toplantıda bulunan yakınlara yönelik çok da nitelikli bir değerlendirme yapmaksızın e, kişiler hemen bir acı gerçekler seansına e, giriş yapar. Bunlardan en yaygın da aslında farklı değil, bozuk. Bozuk olmasa düzeltmeye çalışmazdınız söylemi olur. Bu noktada Otizm Spektrum Disorder adlandırmasını Türkçe'ye çevrilmiş olan hali Otizm Spektrum bozukluğunun bozukluk tarafının çalışmayan bir yiyecek otomatından fazlasını beyan ettiği kanısındayım. Bu noktada değillere dönmemiz gerekirse farkındalık ya da makine bozukluğu değildir otizm. E, bu cümlem otizme yönelik bir güzelleme ya da e, acı bir gerçeği söylemleştirme e, niteliğinde değil. E, zira otizm doktrininde başında da, e, Dr. Barry Prisant'ın olduğu bu öncülükte devam eden otistik davranış kavramını tarihe karıştırma çabasındalar. Çünkü e, adlandıran, e, adlandırılan durum şu ki aslında e, hepimiz bazı durumlarda eh yetti diye bağırmak ya da ...bir kilo çekirdeği fütursuzca yemek, çitlemek... E, ...etiketi kaşındıran bluzumuzu kimseye aldırış etmeden çıkarıp... ...etiketi hard diye koparmak isteyebiliriz. E, bu davranışları e, sosyal dünyada gerçekleştirmememiz... ...aslında bizi sosyal normlara uyumlu... ...ve birbirine benzer kılıyor olabilir. E, otizmlerin benzerlik merakı ya da anksiyetesi taşımaması... ...bu noktada otizmliği bozuk kılmaz... ...diye düşünüyorum. E, bu noktada otizmli bozuk değil... Çünkü evet her çocuk özel ve üstün yararı gözetilmesi gereken bireyler. Ama otizmliği farklı ve özel kılan, iht kılan aslında ihtiyaçlarının farklı ve özel oluşu. Ee, biraz önce bahsettiğimiz mağdur güzellemesi de Aksaray olayında bu nedenle aksetti aslında. Çünkü ülkemizdeki farklı algı, e, algısı biraz daha e, değişik, e, yüzleşilecek gibi olmayan. Ee, norm, normun dışında olan ve bizim bu comfort zone dediğimiz rahatlık alanımızın Fersah fersah dışında bulunan kişiler diyoruz biz farklı diye ee, Bu noktada otizmliye harika olma, farkında olma Çok güzel ve çok özel olmayı da Kağıt üstünde, tweet üstünde, basın açıklaması üstünde Bu nedenle yakıştırdığımız kanaatindeyim Bu noktada bir müzik aramız olsun ee, Bir sene önce kaybettiğimiz Değerli Tenor'dan ve Freddie Mercury'dan Barcelona I had this perfect dream me This dream was me and you I want all the world to see Instinto me sensation My guiding inspiration 94.9 Açık Radyo'da Çetin Ceviz serisinin ikinci programıyla devam ediyoruz. Ee, az önce bu muhteşem aradan önce e, otizmliğe yönelik farkında olma beklentisi, güzel olma, özel olma beklentisinden bahsettik. Bu noktada e, spektrumumuzun cilvesi olarak adlandırdığımız farklılık halinden ve e, bu farkı da dışlamamaktan bahsetmek gerekir. ...savant otizmli olarak adlandırılan dahi otizmliler de elbette spektrum içinde. E, ancak spektrumda bulunan kişilerin yüzde on beşini temsil ediyorlar. Her otizmliden bu noktada dahi olması, mucizevi olması beklenmemelidir. E, otizm bir yetenek değil. E, değiller serimize eklemek gerekirse. Her otizmli de bu noktada üstün yetenekli değildir. Spektrumda olmayan biri olarak benden aslında ne kadar yetenekli olman bekleniyorsa... Ki bu metropol şehirlerde %0'a yakındır herhalde. Otizmli bireyden de o kadar yetenekli olması beklenmeli kanaatindeyiz. Çünkü aslında bu otizmli ama cümlelerinin başlangıcı niteliğinde bir kaygı ile baş etme hali. Çünkü eyvah çocuğum otizmli endişesinin getire geldiği bir otizmin yalın halini inkar etme durumu belki de. Biz bu noktada e, Aksaray sürecinde gördüğümüz... Otizmi biraz daha yüceltme, süsleme, e, makyaj yapma, marketing e, aracı haline getirme durumuyla ilgili de değillere e, değinmek isteriz. Çünkü otizmi e, biz bile farklılıklarıyla beraber tanımlamakta spektrumdaki e, çoğu kişiyi genel geçer cümlelerle tanıştırmaya çalışırken bu e, sıkıntıyı görüyoruz. En başında söylediğim grup içi taşlama meselesi aslında buradan kaynaklanıyor. Hayatında destek ya da bakım verdiği otizmli bir birey olan kişilerin, özellikle bu kişiler bir STK üyesi ise de STK temsilcisi ise kullandığı cümlelerde hemen bir duyarlılık araştırmasına başlayıp bu dediği yanlıştır, bu dediği doğrudur, bu denmesi gerekir. Bunu dersek otizmli bireyleri kırmış oluruz, dışlamış oluruz söyleminde. Aslında birçok hak temelli arayışta, hak temelli savunuşta gördüğümüz hatayı görüyoruz. Çünkü otizmden muzdarip olmak diye bir şey varsa, toplumun gereklilikleri, toplumun eksiklikleri nedeniyle bir otizmli yaşayamayışı varsa, bu aslında otizmli bireyin sorundur. Ama çoğu otizm sivil toplum kuruluşu, ...başkanı ya da kurucusu otizmli olmayan bireylerden oluşmakta. E, bu tabii ki e, otizmli bireylerin e, ağır, hafif, orta e, olarak değerlendirmesinin de getirisi Yani bir noktada farkındalık meselesine geri döndüğümüzde... ...evet farkındalık e, durumu bir STK'da hak savunuculuğu yapma aşamasında olmayan otizmlerle de e, ilintili olarak düşünülebilir ama... Bu eyvah çocuğum otizmli, eyvah bu toplum otizmliği istemez kaygısı bir savunma mekanizmasını da yaratırıyor, yaratıyor düşüncesindeyiz. Ve grup içi taşlamalarda tam olarak bu nedenle var oluyor. Bunun ne yakın örneklerini aslında tekrar bahsettiğimiz Aksaray örneğinde gördük. Çünkü biz otizmin ne olduğu ile ilgili belli bazı yerlerde doktrinsel ya da savun, savunmamıza yönelik, STK'cılığımıza yönelik ayrıksızlıklar yaşasak bile e, tıpkı matematik problemlerindeki e, ya da matematik öğretisinde olduğu gibi ispatlamanın biraz da değilinden geldiğini düşünerek otizmin eğer bir e, sorun olarak adlandırılışı varsa e, bu otizmden kaynaklanmaz, e, otizme olan algıdan ya da otizme olan yaklaşımdan kaynaklanır düşüncesindeyiz. Çünkü bu endişenin kaynağı cezalamaya ve dışlamaya alışık toplum yapısında kaynak buluyor. Bu noktada tekrar başlangıcımızda olan otizme yönelik toplumsal savunma meselesine geri dönüyoruz. Çünkü keşke farklıyı farkıyla benimseme, keşke yalınlık, keşke toplumsal savunma düşüncemiz otizmde bu noktada var oluyor. Eğer e, otizmli kişiyi problemlerinden, problem olarak e, adlandırılan davranışlarından ayrıksamaksa Bizim e, otizme yönelik tedavi ya da otizme yönelik özel eğitim olarak adlandırdığımız Bu aslında e, kişileri kişiliğinden e, arındırma yok etmeden başka bir yere gitmez e, Eğer bir davranış biçimi Varsa ve bu davranış biçiminin kişice tekrarlanmaktan başka bir çaresi yoksa toplum kişiye ayak uydurmalıdır. Ve ilk programımızda dediğimiz gibi temesin gözünde bulunan bağ adeta çözülmeli ve uğraştığı kişiyle cezalandırmak mı, topluma geri kazandırmak mı, rehabilite etmek mi amacı neyse uğraştığı kişiyle göz göze gelmesi, onu gözlemlemesidir belki de. Adalet arayışı bu noktada hak temelli bir savunuculuğumuz söz konusuysa, o çizimde biraz daha e, her spektrumdan bahsedişimiz gibi farklı oluyor diye düşünüyoruz. E, belki farklıyı farkıyla benimseme e, çok hayalci, çok ütopik gelebilir ama bu noktada e, bunun da bir devrim olduğunu e, farkındalıktan ziyade... Farklıya yönelik farkındalığı kişide e, tipik gelişim gösterende ve e, farklı gelişim gösteren kişiyi toplumu hazırlayan e, tipik gelişim gösteren de aramak gerekir. E, Değerlerimize tekrar baktığımızda, hepsini gözden geçirdiğimizde e, bir sendromla eşleşmediğini, Down sendromu olmadığını ama Down sendromlarda ya da bu, bu bireylerde ya da herhangi bir e, ayrıksı farklı olan kişilerde de görülebileceğini konuştuk. E ardından e, farkındalık meselesine değindik. Otizmin bir farkındalık olarak tanımlanmasının e, hatalı bir tanımlama olduğundan hatta e, bir kaydırma hatası olduğundan bahsettik. Çünkü e, hepimiz bir e, örgün eğitimden ve bir sınavlanmadan sınav, geçtiğimize göre e, dikkatsizlikle ilintilinen bir kaydırma hatası probleminde farkındayızdır. Aslında bu otizme ayrılan e, dikkate ve İsteğe de bence e, Hal ve yol gösteriyor Eğer yalnızca e, Olan duruma Kısa bir tepki ya da e, Bir ziyaret gibi Bürokratik bir tepki vermek e, istersek, evet, Otizme farkındalık olarak tanımlayıp e, Buna bir güzelleme yapabiliriz Ama e, Artık bir pragmada Otizm aynı zamanda 58 kişiden birinde görülüyorsa Aslında bu hiçbir matematik hesabı yapmadan çok kişi anlamına gelir. Ve çok kişilere seslenmek isteyen kişilerin bu noktada dikkatini biraz daha artırması gerekir düşüncesindeyiz. Ardından otizmin çevirilişinde bozukluk olduğunu yani anatomik ya da özür dilerim, tıbbi anlamında bir bozukluk olduğunu ama otizmli kişinin bozuk olmadığından bahsettik ve bunu nedenselleştirdik. Sosyal normların getirisi ve Otizme yönelik davranış bütünümüzün aslında otizmli bireylere destek ve bakım gösteren aileler ya da üçüncü kişilerden geçtiğini ve bu noktada hak savunuculuğumuzda küçük kısa devrelerle karşılaşabildiğimizi fark ettik. Ve bu noktadan sonra en önemlisi bence otizmin bir yetenek olmadığından söz ettik. E, farklıyı farkıyla benimseme, e, keşke yalınlık demeye biz devam edeceğiz. Çünkü bu söylemi keşkeden çıkarmak, e, farklıyı tekrar farkıyla var eden toplumdan söz etmek de bir devrim. E, 15 gün sonra devrimden konuşmaya devam edene dek Tracy Chapman'ı dinleyelim. Talking about revolution. Görüşmek üzere. Don't you, know, like don't you know talking about a revolution sounds don't you know talking about a revolution sounds like a whisper while they're standing in the world lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation wasting time Talking about a revolution, it sounds just. Yes, Poor people gonna rise up and get theirs, yeah. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better? a revolution oh no otizm evmeli toplumsal savunma hazırlayan ve sunan deniz yazgan